Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Ee, bir problemim var. Namaz kılarken devamı unutuyorum ee, hangi süreyi okuduğumu. Kafamda sıraladığım halde Hı -hı. E, şuradan sonra şunu okuyacağım diye ama yine de unutuyorum. Evet. Bazen kaç rekat kıldığımı unutuyorum. Ee, selam verdikten sonra tekrar kılıyorum. Tekrar kılarken yine unutuyorum. Nasıl kurtulabilirim bu durumdan? Hmm, teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyorum Namazdayken çok unutuyorum. Hangi rekatta olduğumu ve hangi soruyu okuduğumu Evet bu durumdan kurtulmak bazen yaş itibariyle mümkün olmayabilir. Bazen de vesvese sebebiyle bu tür durumlar ortaya çıkabilir. Vesveseye dayalı, dayalıysa bunu olabildiğince çözüm yolları psikologlar vasıtasıyla, tedavi yoluyla bu mümkün olabilir. Ama yaşlılığa, da, yaşlılığa dayalı beyin faaliyetlerinin zaaf göstermesi bile unutkanlık olabilir, normaldir. Bu tür durumlarda efendim filanca sureyi önce mi okudum, sonra mı okudum? Hiç önemli değildir. Hı. Çünkü Allah, Bismillah, La yükellifullahu nefsen illa vus'aha sadakallahu Allah hiçbir nefse, hiçbir kimseye, hiçbir kuluna Taşıyamayacağı mükellefiyeti sorumluluğu yüklemez. Siz hatırlamak istediğiniz halde hatırlayamıyorsanız nasıl kılabilirseniz öyle kılacaksınız. Efendim önce Naas suresini okumuşum. Hangisini okuduğumu unuttum bir tane başka rastgele okudum olsun. Allah kabul eder. Allah size unutturup da niye unuttunuz diye size... E, ceza Hiç vermez, siz evet. cezalandırılmaz. Yeter ki siz beşer olarak imkanlarınız dahilinde yapabileceklerinizi yapmanız gerekenleri. Öğrenmeye çalışın, öğrenin, ödevinizi yerine getirin. Fiziki noksanlığınızdan beyinsel faaliyetlerin azalması olabilir. Gayet normaldir. Hepimiz için geçerli bu. E, o zaman da Rabbim bu kadarı verdim, bu kadar yapıyorum. Rahatlığıyla yapmak lazım. Bundan üzülecek bir şey yoktur. Ne yapabilirsek? Ama Tedavi yöntemiyle aşabileceğimiz engeller varsa onlarla da aramaya çalışmak lazımdır. Evet.